Yani bir market var. Oradan helal bir ürünü, helal maddeler satan bir market. Helal bir ürün alacağız ama içeride farklı ahlaksızlıkların döndüğünü de biliyoruz. Bu durumda yine oradan almaya mı devam etmeliyiz yoksa öbür tarafta içki satan örnek verelim. Bir markete gidip de ihtiyacımızı karşılasak acaba bizim için bir sorumluluk olur mu? Şimdi öncelikle bakın. Bir Müslüman... İyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan, kötülükleri yasaklayan ve iyiliklerin yayılması, kötülüklerin de mümkün olduğu kadar yok edilmesi veya azaltılması için gayret eden insandır. Evet hocam. Dolayısıyla biz iyiliğin galip, kötülüğün de ortadan yok olması veya yok olacak seviyede azalması için gayret ederken e bunu ne yaparız? Çevremizdeki Uygulamalarımızla gösteririz. Bulunduğumuz bir bölgede onlarca diyelim ki helal ürün satan insan var. Hı hı. Bir tanesinde ahlaksızlık yaptığını biliyoruz. Biz onu boykot ettiğimiz vakitte, boykot ettiğimiz vakitte, eğer kişisel değilse onun hataları, devlete, millete vesaire veya güvenlik e, zafiyeti oluşturuyorsa ilkemizde onu da. Yetkili kurumlara şikayet ettiğimiz vakitte görevimizi yapmış olur muyuz, olmaz mıyız? Oluruz. Oluruz. Niye? E, iyiliği hakim kılacağız, kötülüğü ortadan kaldıracağız. E, biz onu müşteri olursak, onun alışverişi devam ederse, hiçbir efendim e, tepkiye, işte boykota vesaireyle karşı karşıya kalmazsa, o ahlaksızlıklarına devam ettirir. Devam ettir. Onun için biz onu boykot etmek için ne yaparız? Gider diğerinden alırız. Bu gayet tabi olan bir şeydir ve Müslümandan istenen bir şeydir. Niye? Herkes ayağını yorganına göre uzasın. Ben İslam ülkesindeyim. Haram mal sattığım vakitte kimse benim dükkanıma girmeyecekse o zaman ben iç dünyamda harama meyil olsam da onu satmayı arzu etsem de boykotla karşılaşacağım için ne yaparım? Tepkiyle karşılaşacağım için onu Satmasın. satmam. E bu çok büyük bir nedir? Etkendir. Haramları bastırmada ve yok etmede. Dolayısıyla Müslüman bunu yapmalı. Ama düşünün ki öyle bir ortamdasınız ki alternatifi yok. Birisi ahlaki zafiyeti var. Birisi ise haram helal demeden her şeyi doldurmuş satıyor. Bu da şer. Bu da şer. Ama hangisi daha hafif? Diğeri daha hafif. Onun için iki şerle karşılaştığımız vakitte hafif olan ne yaparız? Hangisi daha tercih hafif, hocam? ederiz. Şimdi bakın, aslı요 dediği herhalde buradaki kastı yani ahlaki <gülüyor> zafiyet, işte düşüklük, taranlarla vesaireyle sohbet vesaireyi kast ediyor anladığım kadarıyla. Ama herhalde dükkanda zina ediyorsa o içki satmaktan daha beterdir herhalde. Sarkıntılık Aleni bir şey yapıyor çünkü, diye düşünüyorum. Sarkıntılık değil de yani çünkü o olmaz. Konuşma tarzında biraz ahlaki zafiyet var yani şimdi edebi müsaade etmiyor onu bir şey yapmıyor. Anlatacağım yani. Ne yazık ki cins karşı cinse karşı zafiyeti olan insanlar konuşmalarında vesaire biraz sıkıntılar oluyor. Davranışlarında sıkıntılar oluyor oluyor yani. Onun için böyle şer durumlarda, iki tane şer karşılaştığında. Hangisi daha hafifse onu ne yaparız tercih ederiz. Ama gelelim şimdi diyelim ki bir market var. Market var. Bir de iki market var. Birisi tamamıyla helal gıda satıyor. Birisi ise haram da var rayonunda. Diyelim içki de koymuş. Hı hı. Ama şu helal satan da 10 lira aynı alacağımız ürün. Bu rayonunda içki gibi haram maddelerin bulunduğu yerde de 5 lira Peki ben bir şamar mı yesem iyidir, iki şamar mı yesem iyidir, hangisi iyidir? Bir şamar daha iyidir. Bir değil. şamar daha iyidir. Niye? Sonuçta ben helal olan bir ürünü alacağım. Dolayısıyla o kardeşimizin yapmış olduğu ahlaksızlığa ne yapamam, prim, veremem. Gelir buradan alırım, kendisine derim ki bak seni tercih edecektim ama sen yüzde yüz fazlasıyla satıyorsun. Biz insanlar olarak bunun farkındayız, onun için seni bu konuda uyarıyorum diye kardeşlik görevinde Yaparız tanıyorsak. O nedenle alışveriş yapılmaz derken buradan yaparsanız, reyonunda haram gıda da var değil mi? İçki var bazı hı. marketlerde, Türkiye'de de var. Var. Buradan alışveriş yaparsanız günahkar olursunuz, manasına gelmiyor o. Ya bunu desteklediğiniz için mekruh iş işlemiş olursunuz. Doğru olmayan, uygun olmayan bir iş yapmış olursunuz. Ama alışveriş yapsanız, caiz midir alışveriş, caiz günahkar olur. olmazsınız. Ama aynı eşit şartlarda ise, e o zaman elbette ki bunu boykot etmeli, buna tepki göstermeli. Ondan alışverişi ne yapmalıyız? Yapmalıyız. Peki hocam şunu merak ediyorum. Mesela vatan, millet, devlet, mukaddesat hmm. bu tür bir ihanet içinde değil. Ama böyle ahlaki olarak biraz zayıf bir kimse. Boykot etmeden önce ya kardeşim bak kendine çeki düzen ver. Biz seni yoksa bak boykot edeceğiz, senden almayacağız ha falan diye böyle uyarsa mı ilk başta peki? E, tabii ki. Bakın şimdi... Otellere gittiğiniz vakitte görürsünüz, memnuniyetinizi başkalarına, şikayetinizi bize bildirin diyor. Eğer Müslümanlar otelde yazılan bu basit bir cümleyi uygulasak, hem gıybet kalkar, hem de insanlar kendilerine çeki düzen verir. Şimdi, kardeşimiz tamamıyla helal ürün satıyor ve dürüst bir insan. Sattığı ürünlerdeki koymuş olduğu fiyatta piyasa fiyatıyla eşit gidiyor. Evsiz bunun reklamını yapın. Niye? E memnunsanız hem dinen hem ahlaken hem edeben hem de milli menfaatleri koruduğuna emin olduğunuz bir insansa reklamını yapın. Filan yer hem piyasa şartlarında eşit, uygun hem de tamamıyla helal gıda satıyor. Efendim, kardeşimiz de milli işte vatanperver bir insandır. Evet, Gidin evet. onu destekleyin, o büyüsün. Niye? Vergi verecek, vatan büyüyecek. Alt yapı hizmetleri büyüyecek. Efendim işte devlet vergi alacak, bununla yatırım yapacak, iş size iş bulacak, efendim istihdam üretecek. Onlarca kaynak katkı veriyor. E bunun reklamını yapmak lazım. Ama kardeşimiz her şeyle güzel de ufak tefek hatalar var. Diyelim ki ürünün fiyatını bazı konularda piyasanın üstünde. O zaman da bunu ne yapacaksın? Kardeşliğin görevi olarak uyaracaksın diyeceksin ki, bak kardeşim aynı ürün, aynı kalite ve aynı mal. Değil mi? Orada da orada evet. da. Onda on lira sen de... 20 lira. Yapma bunu deyip uyarmak da kardeşliğimizin bir gereğidir. Pekala hocam. Teşekkür ederiz. Uzunca bir soru aynen aktarıyorum. 1-2 dakikamız var hocam. İnşallah e, yeterli sürede cevaplarız. Selamlar Hüküm İyi akşamlar. İsmim Ali. Zeytinyağı fabrikasında çalışıyorum. Zeytini yağa dönüştüren makinelere bakıyorum. Günde 40 farklı kişinin zeytinlerini sıkıyorum Elimden geldiğince değişme esnasında birbirine hak geçirmemek için çok özen gösteriyorum Kısaca insan hakkının olduğu bir noktadayım demiş hocam ancak yağ oranı yüksek çıkınca insanlar senin yüzünden oldu deyip gönül koyuyorlar. Ben de bu yüzden mesleği bırakmak istiyorum. Yani insanlar beni suçlayınca ben de üzülüyorum. Sizce bu konuda ne yapmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim demişler. Şimdi her mesleği erbabı bilir. Erbabına göre, o işin kurallarına göre, kaidesine göre çalışıyor ise insanların buradaki haksız töhmetlerine ve e, serzenişlerine iltifat etmesin kardeşimiz. Kesinlikle mesleğini bırakmasın. Niye burada asıl olan? Gönüldür. Ben gönlümden bu kardeşimin malını en uygun ve en kaliteli şekilde ve en kıvamında süzdün hmm. mü? Bundan emin mi? Eminsem o zaman o kardeşimin gönül koymasının bize bir hakkı yok. Buna da bakmasın. Mesleğine devam etsin. Yani kardeşim. herkesin gönlünü aynı anda Hayır. yapmak pek mümkün değil. değil, değil de? alimlerimiz İnsanları memnun etmek ya bunun için uğraşmak ulaşılması mümkün olmayan bir gayedirdir ve hedeftir. İnsanları değil, Haliki memnun etmeye gayret edeceksin. Ha insanlara elbette ki nezaketle muamele edeceksin. Edeple, ahlakla, dürüstlükle muamele edeceksin. Çünkü İslam zaten budur. İslam nedir? İbadetten sonra, ibadet hayatımızdan sonra dürüstlüğümüz, ahlakımız, ahlakımız, hı hı. nezaketimiz ve insanlar için faydalı olan koşturmalarımızdır zaten. Budur. Dolayısıyla ben o işin gereği olan gereği olan kuralları yerine getirmişim. Onun için elimden gelen her şeyi yapmışım ama kiminin yağı az çıkmış, kiminin ki fazla çıkmış. Bu ürüne bağlı bir şeydir. Bundan dolayı yapılan serzenişlere kulak asmamalı ve işine bakmalıdır. Peki hocam.